Bir mürşide bağlanmalı ama nasıl? İnsan mürşidinden sevdiği ölçüde istifade edebilir. mürşit doktora, Sofide hastaya benzer. Sofide, beni bu doktor iyi edebilir itikadı yerleşmiş olacak ki istifade edebilsin. Hasta doktorun verdiği ilaçları kullanacak, mürşidine tabi olup bağlanınca rabıtayı, virdi, Ve hatmeyi ihmal etmeyecek ki tedavi edilebilsin. Farzlarsa asli görevlerdendir. Günaha girmemek zaten en temel işimizdir. İnsanlığımız gereği günaha girersek hemen tevbe edilecek ki yapılan tetkikler boşa gitmesin. Onun için küçük günah bile işlense tevbe edilmelidir. Çünkü günah insanı Allah'tan uzaklaştırır. Mürşid-i Kamil Allah'a yakınlaşmak için bir nimettir.